1172 numaralı konu, Eşabdan Ebu Malak'ın, bir hırsızın kendini öldürmek istemesi üzerine dua etmesi ve duasının kabul olması, Eşabdan Ebu Malak adında birisi vardı, ticaretle uğraşırdı, kendi parasından başka elinde başkalarının da parası vardı, ayrıca çok ibadet eden takva sahibi bir adamdı, bir gün sefere çıktığında silahlı bir haydut tarafından önü kesildi, haydut kendisine, eşyalarını bırak. Kesinlikle seni öldüreceğim, dedi. O da, beni neden öldüreceksin, bütün malım senin olsun, dedi. Haydut, ben malı istemiyorum, senin kanını istiyorum, dedi. Ebu Maalak o halde, bana izin ver de namaz kılayım, dedi. Hırsız, istediğin kadar namaz kılabilirsin, dedi. Ebu Mağlak abdest aldıktan sonra namaz kıldı ve üç kere, ey Vedud, ey Arşı Mecid'in sahibi, ey dilediğini hemen yapan, hiç kimse tarafından küçümsenmeyen izzetinle senden istiyorum, hiç kimse tarafından zulme uğratılmayan padişahlığınla senden istiyorum, aşının erkanını dolduran nurunla senden istiyorum ki, beni şu hırsızın şerrinden muhafaza edesin, ey kurtarıcı, beni kurtar, diye dua etti, sonra baktı ki, karşıdan bir süvari büyük bir hızla geliyor, elindeki mızrağın ucu kulaklarının arasında parlıyor, Gelen atlının haydudun yanına varmasıyla onu öldürmesi bir oldu. Sonra bana dönerek, sen kimsin, Allah beni senin yardımına gönderdi. Ben dördüncü tabaka meleklerindenim. Sen birinci kez dua edince, gök kapılarının çatırdadığını işittik. İkinci kez dua ettiğinde, gök ehli arasında bir feryat işittik. Üçüncü kez dua ettiğinde ise, bu çaresiz bir kişinin duasıdır diye bir ses duyuldu. Bunun üzerine Allah'a, seni kurtarma görevini bana vermesini diledim, dedi. Sonra, ey tacir, seni müjdeliyorum. Kim abdest alıp dört rekat namaz kıldıktan sonra senin ettiğin duayı okursa, ister darda olsun, isterse olmasın, onun duası muhakkak kabul edilir, dedi.